merhaba, Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil bizlerle birlikte. Bugün Hemzeminde özel bir konuğumuz var. KUSİF, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu'nun yönetici direktörü Doktor Gonca Ongan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar herkese, teşekkür ederim davetiniz için. Bu arada bugün 101. program. 100. Hani 101'dik? <gülüyor> 101 gelecek hafta, 101'i kutlayacağız gelecek hafta. Bu haftayı e, KUSİF'in etkinliğine ayırdığımız için yüzüncü programı gelecek haftaya bıraktık kutlamasını. Yine de yüzüncü programa bir çentik atmış olalım. Atalım evet. onu onun altını çizelim. Ne çizerim. büyük bir onurdur benim için böyle. <gülüyor> <gülüyor> e, Kusif'in aslında bu programda olması çok da uygun düştü. Çünkü hemzemin e, çok uzun zamandır diyebilirim artık gururla. E, sosyal etki, sosyal fayda işlerinin etkileri ve bunların nasıl yönlendirilebileceği üzerine fikirler, tartışmalar e, açtı. Bu yolda da devam ediyoruz. Konuşmaya bir Kusif ile başlayalım. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ile başlayalım. Neden var Kusif ve ne yapıyorsunuz? Tamam, büyük bir memnuniyetle biz de hemzeni, hemzemini izliyoruz, ee, içinde de yer alıyoruz. Ee, Kusif e, 2012 Kasım ayında kuruldu. E, kurulmamızın ana temel e, amacı Eğitim, e, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal e, yaratıcılığı teşvik etmek ve sosyal etki yaratmak Aslında sosyal etkiyi yaratmak, ölçmek ve iletişimini yapmak İyi ki hem zeminciler var, <gülüyor> iletişimini onlara bırakıyoruz e, Biz nasıl sosyal etki yaratıldığını ve ölçümlemesi ve yönetilmesiyle ilgileniyoruz e, Bu kapsamda e, 2012 Kasım'dan beri çalışıyoruz ee, ve sosyal etkeni dediğimizde sosyal etki, hani dediğimizde, e, sosyal etki e, nedir? E, bir programın, e, bir projemin, bir aktivitenin insanlar üzerinde yaptığı değişimdir. E, bu değişim pozitif de olabilir, e, negatif de olabilir, uzun vadeli olabilir, kısa vadeli olabilir, planlanmış ve planlanmamış olabilir. Biz de bütün sosyal içeriği veya sosyal fayda e, ürettiğini ...iddia eden, o alanda çalışan e, tüm sosyal etki aktörlerinin e, bu sosyal etki ile ilgili kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz böyle özetleyebilirim. Türkiye'de özellikle son 15 yıldır ama ondan önce de hayırseverlikle e, bağdaşık olarak giden çok fazla yapılmış proje var. Çok e, ciddi sivil toplum kuruluşları da var. Aslında sosyal fayda alanı ciddi çalışmaların yürütüldüğü epey de hareketli bir alan. Bu alandaki şimdiye kadar olan genel etki ölçümleme ve analizi ne durumdaydı? Bir sorsak rakamsal veri veremeyeceğinizi biliyorum. Araştırmalar elimizde yok ama şöyle bir genel fotoğraf çekebilir miyiz? E, tabii memnuniyetle. E, genel Genel olarak bu pratiğimiz hani çok düşük ee, biz e, Kusif kurulduğunda e, araştırmalarımızı yani bütün aktivitelerimize ve e, başlamadan önce bir ihtiyaç analizi gibi bir araştırma yaptık ve sivil toplum örgütleri kurumları arasında sosyal etki ölçümleme pratiği nedir ve algısı nedir e, ona bakmaya çalıştık. Ee, ve e, sosyal etki ölçümleme e, amacıyla yapılan yani o iddiayla yapılan e, birçok şeyin aslında etki rap şey, e, raporlama, faaliyet raporlaması ötesine gidemediğini gördük. E, ve e, insanlara sorduğumuzda e, neden sosyal etki ölçümlemen yapamıyorsunuz hani nedir e, bunun sebebi diye... Bir tabi bu alandaki kaynak eksikliği yani Türkçe kaynak eksikliği İkincisi uygulama pratiği eksikliği yani bunu nasıl yapabileceklerini bilmiyor kurumlar veya kişiler Üçüncüsü de bütçeleri yeterli kalmıyor Bir projeyi kurgularken mesela bunun o proje bütçesinin %10'unun etki ölçümlemeye ayrılması hani çok normal bir şeydir Ama bu tarafta eksik kalıyorlar biz de bunu tespit ettiğimizde, yaptığımız araştırma sonucunda e, verdiğimiz hizmeti ve geliştirdiğimiz ürünlerini e, bu üç ihtiyaca göre planladık. E, dör, işte, kurulduğumuzdan beri e, dört tane kaynak rehber geliştirmişiz sosyal etki ölçümlemeye yönelik konferanslar yaptık çalış, şey, workshoplar yaptık eğitimler, yaz kampları düzenledik Burada bir şey Hı -hı. soracağım araya giriyorum e, raporlamayla sosyal etki ölçümleme arasındaki farkı biraz daha anlatırsak daha e, iyi anlayacaktır Ya ben. Aslında hani raporlama her projenin raporlaması yapılır izleme değerlendirme denir sosyal etki bir biraz daha geniş bir kavram ve gerçekten o projenin programın insanlar üzerinde yarattığı değişime odaklı bir şey yani en başta faydalanıcınınla ilgili. Ee, mesela e, bu sene düzenleyeceğimiz konferansın da teması hani faydalanıcılar paydaşlarınla ilgili. Yani daha insanların üzerinde yaptığımız değişime yönelik. En büyük fark burada çıktıdan e, sonuca Odaklanmak yani çıktı e, sayısal şeylerden daha çok ziyade yarattığımız değişime odaklanmak Hı -hı. Ee, arada öyle bir yani fark var ne hani diyebilirim ne yaptığımızdan çok e, onun, onun yarattığı sonucu, sonuçları sizin üzerinde yarattığı sonuçla ilgili yani Hı -hı. ben 500 tane kadını eğitmişim. Girişimcilikle ilgili. Peki ya sonra? Yani raporda bu yazıyor beş yıldarıydı <gülüyor> evet. ama ama onun ötesi yok. Yani evet. peki o onlar gerçekten girişimci oldu mu? Bir sene sonra battılar mı? Ailelere hani ne oldu? E, o değişim hani sağlayabildik mi? Davranış değişikliklerine neden evet. oldu mu? Evet. Etraflarındaki insanlara nasıl geçti evet. veya geçti mi? Evet. <gülüyor> Bu bizim biraz da inonik gündelik dilimizde şuna tekabül ediyor sanırım. E, gülümseyen teyzelerle fotoğraf çektirdik ama proje işe yaradı mı? <gülüyor> Sorusunun cevabı sanırım. Evet. evet yani iletişim açısından da düşünürsek yani o taraf hani güzel bir fotoğraf koyan hani herkes bunun iletişimini yaptığını sanıyor. Ama aslında orada bir hani o güzel fotoğraf hani kalıyor. Alta hani ne kadar dolu. Evet. 2012'den beri bu alanda çalışıyorsunuz... ...epey malzeme de ürettiniz... ...bir gelişme var mı? Nereye doğru gidiyor? Şu andaki durum nedir? Nelere etki edebildiniz? Kendi sosyal etkinizi ölçüyor <gülüyor> musunuz? Gibi Aha. sorular beliriyoruz. Ne açıdan yani? Sosyal etki ölçümleme açısından diyorsun değil mi? Evet tabii ha, ki. Tamam. Ana hedef açısından. <gülüyor> tamam. ee, tabii alanda yani büyük bir değişim var. Ee, aslında... E, bu so, yani e, birçok terimi e, şimdi yayınları biz çıkartırken hani bakıyoruz e, birçok terimi o kadar çok tartıştık ki çünkü ilk defa alana kazandırmaya çalışıyorduk birçok kavramı e, değişim sonuç sosyal etki e, e, çerçevesinde birçok kavramı Türkçe'ye çevirdik bunları tartıştık paydaşlarımızla doğrusu ne olabilir e, nasıl ifade etmeliyiz diye e, alanda büyük bir değişim var. Ee, yani Kusif'in şöyle bir etkisi oldu tabii ee, Biz yaptığımız yayınlarla, konferanslarımızla Yaptığımız bütün eğitimlerle birlikte e, Alanda bir talep oluşturduk Yani farkındalığı e, bir seviyeyi çektik hı hı. Ee, Ve e, insanlar dönüp bize bakıp bu sefer e, Peki ama nasıl ölçeceğiz'e geldi Yani kaynağı da yarattık Hani rehberlerimiz var Ama baktık ki uygulamada da ihtiyaçları var. Yani e, kurumları biz e, sivil toplum veya özel sektörü e, sosyal etki ölçümleme uzmanı yapmaya çalışmıyoruz. Onları zaten e, o alanlarda e, çalışan uzmanlar, e, akademisyenler var, araştırmacılar var. Onlarla çalışabilirler. Ama okur yazar yapmak burada önemli olan. E, ve Orada bir etkimizin olduğunu yani çok net hani görüyoruz ve sektör değişiyor bu anlamda. Özel sektör de çok ilgi duymaya başladı. Çünkü özel sektöründe çok büyük sosyal yatırımları var. O sosyal yatırımların ne kadar etki ettiğini görmek istiyorlar. Yani hem yapılan sosyal yatırımların etkisini artırmak, yönetmek ve maksimize etmek için... Hem kaynak israfını engellemek için hem de geliştirmek için diye özetleyebilirim. E, sosyal etkinin e, olumlu ve olumsuz e, yanına yani başına sıfat olarak olumlu ve olumsuz etkilenebildiğini fark ettim ben biraz önceki konuşmada. E, bu, bu nasıl bir şey? Yani negatif sosyal etki, pozitif sosyal etki ya da olumlu ya da olumsuz sosyal etki dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Ve ölçülebilirlik açısından bu ikisi arasında bir fark var mı? Yani ölçülebilirlik arasında bir fark yok Eğer e, doğru bir sisteminizi Hani kurduysanız zaten Hepsini ölçersiniz ve yönetirsiniz Yani e, Ölçemediğiniz bir şeyi zaten iyileştiremezsiniz Ve yönetemezsiniz e, Projeleri kurgularken Aslında e, herkes pozitif Hedeflerle başlıyor kimse negatif Hedeflerle e, başlamaz Hep olumluyu düşünüyoruz e, Ama aslında e, O proje belki de bazı noktalarda, bazı e, grupların üzerinde negatif bir etki yaratıyor olabilir. E, projemizi kurgulamadan önce e, bir analiz yapıp e, pozitif hedeflerimiz nedir, sosyal etki nedir, e, hangi alanlarda e, bu proje negatif bir sosyal etki yaratabilir, bunları öngörmemiz lazım. Ve buna göre de e, ölçmeye başlamamız lazım. Ölçerken de tespit ettiğimiz noktalarda devreye girip negatif etkiyi, ee, eğer gördüğümüz anda nasıl minimize edebiliriz ve yok edebiliriz ona göre de projenin programın aktiviteyi tekrar dizayn etmemiz gerekir. Gerekirse de ...durdurmamız gerekir. Hmm. Bizde hani... ...durdurma kavramı birazcık... <gülüyor> e, ...olmuyor. <Uygulanmayan> bir şey. <gülüyor> Örneklendirirsek daha iyi... ...anlaşılacak aslında. Çok afaki bir örnek... ...vermek gerekirse örneğin bir çevre projesi... ...yaparken belli bir tür ormanı... ...çoğaltmaya başladığınız zaman... ...başka türlerin hayatını tehlikeye sokabilirsiniz. Bu en evet. basit örneği belki. Tabii ya da yani sadece... ...başka türlerin değil. O türün içinde... ...yaşamayan habitatı... ...yaşayamayan habitatı... E, ...alansız bırakmış oluyorsunuz. Bu iyi bir örnek. Ben... E, ...şeye dönmek istiyorum yine. Hani e, ölçümleme meselesine... ...tam bu pozitif ve negatiften geçerek. E, bir de... E, ...proje böyle kurgulanmamış da olabilir. Yani projenin bitişinden sonra sosyal etkisi ölçülüyor olabilir. Sosyal etki ölçümlemenin bize sağdığı en büyük avantajlardan biri... ...projelerin ikinci, üçüncü fazları varsa bu fazları daha doğru yapma şansı oluyor. Negatif etkilerden arındırmak manasına da geliyor. Ama ben e, evet, öbür tarafa tabii. vurgu yapacağım buradan yola çıkarak... ...bu Baştan. projeye kaynak evet. yaratmak için de büyük bir avantaj sağlıyor. Biraz bundan tabii söz edelim. E, eğer siz başta bu çalışmalarınızı yaptığınız zaman siz hangi paydaşlarla çalışırsanız sosyal faydayı artırabilirsiniz bunu zaten öngörüyorsunuz çünkü değişim alanlarınızı haritalıyorsunuz bizim yöntemimiz projenin ihtiyacını belirledikten sonra sorun tespiti ve ihtiyaç analizi yaptıktan sonra bir projenin bir programın değişim haritasını çıkarmak böylece aktiviteyle Hedef arasındaki bağı kurmak Genelde hani sizler de bu alanda deneyimlisiniz. Ee, direkt aktiviteyle hedefler bağlanır. Ama arada kocaman bir değişim var. Yani e, hangi değişimler için bu aktivite yapılıyor ki bizi hedefimize doğru götürsün? İnsanlar üzerinde biz hangi değişimlerden geçmek istiyoruz ki aktivitelerimizi ona göre dizayn edelim. Ve o değişimleri gerçekten yaratıyor muyuz, yaratmıyor muyuz bakalım. Ve e, her değişimi yaratmamız, her sonucu elde etmemiz bizim kendi imkanlarımızla mümkün değil o zaman da ne yapıyoruz hangi paydaş var sahada bunları kimler çalışıyor eğer ben e, e, e, e, evsizlerle ilgili bir proje yapıyorsam e, belli bir kapasitem var eğer ki benim o proje e, sosyal faydasını maksimize etmek istiyorsam saptadığım alanlarda başka kurumlarla çalışma imkanım olacak yani bütün bu tespitleri yapmak için e, çok önemli bir şey değişim haritalamak sosyal etki ölçümlemenin ve yönetiminin bizim için e, ilk basamağı yani strateji haritanızı çıkartıyorsunuz. E, burada etki sözünün üzerinde bir yük var. O da e, sonlanma yükü. Etki dediğimizde aslında bir sonuçtan söz ediyor gibi oluyoruz. Ama bu söylediğiniz özellikle aslında bir sürecin de ölçülmesi manasına geldiğini anlatıyor. E, biraz geriye de dönerek e, tekrarlarsam... O e, değişim haritasının içinde ara aşamalarda da etkiyi ölçmek var anladığım kadarıyla. Biraz oraya girebilir miyiz? Mümkün mü? E, tabii yani e, o, bu tabii ki bir süreç ve bir yolculuk. E, ara değişimlerinizi ö, ölçümlüyorsunuz. Eğer ara değişimlere ulaşıyorsam zaten e, ana değişimlere e, beni o taraf hani götürüyor diye bir e, varsayım yapıyorsunuz. Ve gerçekten gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Ana değişimlere bakıyorsunuz. Ee, ...projenin belli fazlarında yani baştan kurguladığınız bir metodoloji var. Ben hani etkime böyle bakacağım diye. Ee, onlara bakıyorsunuz. Özellikle en çok büyük e, bütçeli projelerde, programlarda, çok büyük yatırımlarda... E, ...gerçekten bütçenin en başta kurgularken %10'unu e, bu çalışmalara ayırmak lazım. E, sonrasında çünkü büyük pişmanlıklar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu görüyoruz, ha. üzülüyoruz da. Hatta şöyle <gülüyor> evet. yani %10'unu ayırırsanız projenin ikinci fazını yapıp bir %90 daha alabilme şansınız e, olur. E, fon tabii ki yani etkinizi çünkü ispatlaması <gülüyor> istiyorsunuz. Bundan daha güzel bir ötesi var mı? Zaten <gülüyor> bu aktörler hani biz niye varız? Sosyal faydayı artırmak için hani varız. Hem kendinizi iyileştiriyorsunuz hem de fon kaynaklarınıza bakın benim yaptığım bu program bu sistem işliyor. Eğer bunu da böyle yaparsam daha da çok işleyecek diyorsunuz. Ee, tabii ki kayna kaynaklarınızı da artırmış oluyorsunuz. Böylece bir proje için 100 kaynak harcayıp durmak yerine 180 kaynak harcayıp 20'sini etki ölçümünü harcamış olabiliyorsunuz. <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Hem zeminde çok sıklıkla vurguluyoruz zaten proje tasarımlarımızı yaparken mutlaka başlangıç orta kontrol noktaları ve bir sonuç analizini düşünmekte fayda var diye. Bu yüzden KUSİF'te çok kritik bir noktada duruyor. Bu bölümü maalesef ben sonlandırmak zorundayım çünkü kısıtlı zamanımız var. Buradan konferansa geçelim. Tamam. 10-11 Nisan'da çok önemli bir konferansınız evet, çok var. Çok heyecanlıyız. Ee, şimdiye Asgari. kadar evet daha önce yaptınız zaten konferanslar evet. ve bunların çoğunu aslında e, sosyal etki ölçümlemeyi anlatmak üzere kurguladınız. Evet. Fakat artık bir eşik aşıldı bir mihenk taşına gelindi. Evet ve evet bu sene, aşıldı, e, Büyük bir uluslararası ekiple <gülüyor> evet. ilk defa Türkiye'de böyle bir ekibi bir araya evet. getirerek Social Value Matters yani sosyal e, değer önemlidir evet. e, konferansını yapıyorsunuz. Bize biraz bu seneki konferanstan ve bağlamından söz eder tamam, misiniz? Tamam memnuniyetle. E, konferans için çok heyecanlıyız. Epey de çalışıyoruz bunun için. Ee, üyesi olduğumuz e, Social Value International'la birlikte yapıyoruz. Bu nedenle ilk defa Türkiye'ye e, bu network'ün de üyesi olan e, 60 kişi ve kurum gelecek temsilen. E, bunların zaten e, yarısı konuşmacı konferansta. E, iki günlük konferansımızda e, baktık sadece konuşmacılar zaten 60 kişi. E, Türk ve yabancı konuşmacılar. İlk defa bu alanda böyle bir grup bir araya geliyor. Sosyal etki yönetimi kavramı çerçevesi içinde ortalama bir 250 kişiyi hedefliyoruz Türk ve yabancı katılımcı olarak ve burada bu üçüncü konferansımız ve uluslararası konferans oluyor aşama aşama büyüttük diyelim. Son 3 senede yaptığımız konferansları Şimdi burada çerçevesini genişlettik ve zaten sivil toplum ilgiyi gösteriyordu konferanslarımıza Şu çok hoşuma gidiyor benim özel sektör de artık katılımını arttırdı Dün mesela 12 kişi bir özel sektörden insan kaynaklarından bilet satın aldılar Çok büyük bir grup hoşuma gitti yani ve şöyle de bir değişim var ee, bu tarz konferanslara daha çok iletişim e, direktörleri, işte CSR çalışanları katılırdı. Şimdi bakıyorum, iş geliştirme e, grupları da katılıyor, e, pazarlama grupları, ekipleri katılıyor. Bu hani, önemli bir gösterge. Neden? E, çünkü ee, şu farkı anlamaya başladı özel sektörde. Sadece sosyal sorumluluk projelerinin sosyal etkisi veya sosyal yönetimi yapılmaz. Kendi yaptıkları ana e, hizmet ve ürünlerin de ekonomik değerlerini sorduğumuzda hepsi söyleyebiliyor veya çevresel değerlerini bile söyleyebiliyor. Karbon ayak izini hesaplayabiliyor. Ama sosyal değeri nedir bu ürünün dediğin zaman hani duruyor. Ee, onun da ne kadar önemli olduğunu ve e, ürün ve hizmet e, değerine bir katkı olduğunu gördüğü anda e, Ki bunu gördüklerini düşünüyorum bu tarz evet. konulara ve bu tarz gruplarla bir araya gelmeye daha çok özen gösteriyorlar. Konferansın bir de bu açıdan bizim için çok anlamlı. E, kamudan gelen var, e, küçük bir sosyal girişimci var, büyüde var, özel sektör var, akademisyenler var, öğrenciler var. Güzel bir etkileşim olacağını düşünüyoruz. Peki bu, arada, bu sene bu grupla... Bir haber verelim. E, kusif.ku.edu.tr Buradan... Bilet edinebilirler, bilgi alabilirler tamam, Teşekkürler. Ama bilet edinmek evet. için şu soruyu soruyorlardır: Biz geldiğimiz zaman bu konferansta ne dinleyeceğiz? Bu seneki evet. konferansta ne konuşulacak? Gelenler ne öğrenerek ya da hangi fikirlere fikirlerle karşılaşarak çıkacaklar? Ee, konferansı düşündüğümüz zaman bizim paydaşımız da, faydalanıcımız da konferans katılımcıları olarak düşünürsek biz de konferansı katılımcıların mümkün olduğu kadar bir araya gelebilecekleri ve küçük Küçük gruplarla deneyim paylaşıp öğrenebilecekleri bir şekilde dizayn ettik ve e, paralel e, aynı anda 10 tane yuvarlak masa toplantıları ve aynı anda 4 tane workshoplar şeklinde kurguladık. Bütün konferans böyle akıyor. E, İnsanlara konuşma alanı bıraktık e, ve temamızda en önemli e, eşitsizlikten e, çıkarak sosyal etkini ölçersin yönetirsin maksimize edersin. Bu süreci anlatıyoruz. E, ve bu yoldaki en önemli e, e, ana elementlerden biri olan paydaş katılımı. E, paydaş katılımını bütün bu süreçte nasıl sağlarsın? E, bunun gibi bir e, alanımız var. Özellikle de üç tane kendimize e, tema seçtik. E, gençlik, gen, e, gençler arasındaki istihdam problemi, e, mülteci alanı ve yaşlılık bu üç alanda da belli temalarda masalarımız ve workshoplarımız da var e, bu durumda şunu söylersek doğru bir toparlama yapmış olur muyuz? E, bu konferansta bu sene e, uluslararası bir ekiple beraber hem Türkiye'deki deneyim hem de uluslararası deneyim karşı karşıya gelecek ve mülteci yaşlılık ve gençlik alanında çalışan projelerin paydaş katılımlarını nasıl arttırabileceklerini, nasıl daha fazla hem paydaşı hem kaynağı kendilerine çekebileceklerini ve bunu nasıl iyi anlatabileceklerini araştırıyor olacaklar. Doğru evet, mudur? Evet. Hem de sosyal etki yönetimini yönetimi kavramı ile ilgili. ...çalışacaklar. Böylece de küçük deneyimlerde edilmiş edinmiş olacaklar... ...grup çalışmalarında evet, ve atölye kesinlikle. çalışmalarında. Pratiğe de uygulayabilecekleri şeyler öğreniyorlar. Bu üç temanın seçilmesinin arkasında... ...mutlaka çok önemli bir hikaye vardır. Mülteci zaten şu anda... ...neden olduğunu çok net görebiliyoruz evet. ama... ...mülteciler, gençler ve yaşlılar evet. diye... ...bir araya getirdiğimiz zaman... E, bir ya da iki cümleyle neden böyle bir e, evet. tema belirlendi bu üçleme? E, şimdi uluslararası bir konferans olduğu için zaten hani e, mülteci alanı e, Avrupalılar da hani dünyada hani, çok ilgileniyor. E, Türkiye'de e, en çok mülteci var e, ve e, alanda birçok sivil toplum var. E, bunu öğrenmek istiyorlar. E, zaten hani mülteci alanı kendiliğinden hem e, Avrupa'nın hem bizim ihtiyacımız olarak ortaya çıkıyor. Ee, yine e, gençler arası istihdam sorunu e, her tarafta çok önemli bir problem. E, Avrupa'da yaşlılık çok ön e, ön plana çıkıyor. Türkiye'de aslında e, çok konuşulan bir şey değil yaşlılık e, ve yaşlı hizmetleri hani diyelim. E, e, burada da e, yine e, aslında isteyerek hani koyduk ya o, o alanı da, ...Türkiye'de de biraz bunu hani konuşturmak için diyelim. Bu üçü arasında aslında bir örüntü de yok değil. Yani mülteci meselesi deniyor aslında. Aslında mülteciyi kabul eden ülkelerin meselesi artık bu. Gençlik, mülteciler ve yaşlılık bir izlek de sunuyor bize biraz sanki. Tabii bu konuda söyleyecek bir şey yok yani herkes o izleyi kendi e, deneyimlerine göre şöyle veya böyle e, kurabilir zihninde ama e, galiba asıl mesele şey burada bütün bu başlıkların birbirleriyle ilişkilerini ortaya çıkartacak bir şey de yapacak bu e, toplantı yani sosyal bunlar evli arasında... yönetimi, A A A yani paydaş yönetimi çok Aynen. önemli. Başka konular da tabii ki hani işleniyor ama kendimiz hani ön plana çıkarmak istediğimiz üç tane tema belirledik. Hı -hı. Bunun dışında da e, birçok konu hani konuşuluyor ama e, vurgu yapmak istedik. Ya muhtemelen gençlik meselesinin evet. sosyal etkisine baktığında yaşlılık meselesine de bir sosyal etkisi vardır onun ya da tersi vardır. Yani zaten bildiğimiz davranış kalıplarına vurduğumuzda görebiliyoruz onları da şimdi burada rakamsal olarak ölçmeye daha somut verilerle evet. ölçmeye yöneliyorsunuz. Konferansa katılım koşullarını bir kez daha söyleyelim aktaralım Tamam Sahibinin ağzından dinleyelim e, bu sefer Tamam e, Konferans e, kar amacı gütmeyen bir konferans Bu nedenle bilet satışları ve destekçilerle konferansın maliyetini çıkartıyoruz Ve alana çok büyük bir e, hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz e, Sivil toplum katılımı e, iki gün için 200 TL Özel sektör katılımı iki gün için 400 TL olarak kurguladık Umarım merkez faydalanır diye düşünüyorum. Biletleri alabilecekleri evet, yer. Kusif web sitesinden alabilirler. kusifte diye yazdıklarında zaten web evet. sitemize otomatik ulaşabilirler. İlk sırada çıkıyor. Gonca Hanım çok teşekkürler katıldığınız için bize başka bir nefes oldunuz aynı zamanda da yeni bir alan açmış oldunuz hemzeminde yine tartışmak ve fikir üretmek üzere. Bu arada Kusif'in ev sahibi Koç Üniversitesi. Evet. Yani ondan da söz etmiş olalım. Evet. Çünkü her üniversite böyle şeylere sahip evet. çıkmıyor. Adının alınmasına evet. ihtiyaç var. Teşekkürler. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikteydiniz. Feryal Kabil yayın masamızdaydı. Bugün de programın maalesef sonuna geldik. KUSİF yönetici direktörü Doktor Gonca Ongan bizlerle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin